150, numaralı konu, Kureyş'in çıkardığı hadiseler ve Hazreti Peygamberi Kabe'yi ziyaretten men etmeleri, evet, Hazreti Peygamber Hudeybiye zamanı yola çıktı, yolda, Halit bin Velid, İnkureyş'in süvarileriyle amimi tutmuş olduklarını haber aldı ve ashabına o halde, siz sağ taraftan gidiniz, dedi, Halit, süvarilerin ve askerlerin kaldırdığı tozları görünceye kadar onları fark etmedi, fark edince de atını koşturarak Kureyş'i uyardı ve haberdar etti, Hazreti Peygamber devesinin çöktüğü yere kadar ilerledi. Halk deveye kalk kalk diyor. Fakat deve kalkmamakta ısrar ediyordu. Dediler ki Kasva devenin adı yoruldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Kasva yorulmadı ve onun böyle bir huyu da yoktur. Fakat fili Mekke'ye girmekten men eden Kasva'yı da hapsetti. Dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Kureyşliler Allah'ın haramlarını gözeteceklerini gösteren herhangi bir istekte bulunursa onu onlara vereceğim. Sonra devesini özengiledi, deve de sıçrayıp kalktı, Hazreti Peygamber, Kureyş'ten uzaklaşarak Hudeybiye'nin en üst noktasına konakladı, burası suyu azar azar akan bir kaynak üzerindeydi, halk yavaş yavaş ondan su aldılar, ve kısa bir süre sonra su bitti, Hazreti Peygamber'e susuzluk sebebiyle şikayete geldiler, Hazreti Peygamber Sadağı'ndan bir ok çıkardı ve onlara bu oku oraya atmalarını emretti, andolsun ki o kaynağa o ok katıldıktan sonra kaynamaya başladı, oradakiler bu sudan kana kana içtiler, su, ihtiyaçlarını gördükten sonra tekrar çekildi, onlar bu durumdayken, Büdeyl bin Verka el-Huzayi, kavminden birkaç kişi ile beraber Hazreti Peygamber'e geldiler, bunlar tiham ehlinden olup Hazreti Peygamber'in güvendiği kişilerdi, Büdeyl, Hazreti Peygamber'e hitaben, Kab bin Lüey ile Amir bin Lüey'i bırakıp geldim, onlar Hudeybiye suları üzerindedirler, burada uzun müddet kalabilmeleri ve kaçmaya yeltenmemeleri için çoluk çocuklarını ve hanımlarını da beraberlerinde getirdiler. Onlar seninle savaşacaklar ve seni Kabe'ye girmekten men edeceklerdir, dedi. Hazreti Peygamber biz herhangi bir kimseyle savaşmak için gelmedik, sadece Umre için geldik. Kureyş'e gelince, savaş onları bitap ve zayıf düşürmüş, onlara zarar vermiştir. Eğer isterlerse ben onlar için belli bir zamana kadar sulh yaparım, onlar benimle halkın arasından çekilsinler. Eğer ben galip gelirsem isterlerse gelip İslam'a, halkın girdiğine girerler, istemezlerse bile hiç olmaz umarsa istirahat etmiş olurlar ve savaşabilecek bir duruma ulaşırlar eğer onlar bu durumların hiçbirisini kabul etmezlerse nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onlarla bu din üzerinde yalnız kalıncaya kadar savaşacağım andolsun ki Allah Teala emrini yerine getirecektir ve dinine yardımcı olacaktır dedi Büdeyl bu dediklerini Kureyş'e ileteceğim dedi ve Hazreti Peygamber'in yanından ayrılarak Kureyş'e döndü ve onlara şöyle hitap etti Biz şu kişinin Hazreti Peygamber yanından gel eğer isterseniz ondan duyduklarımızı size de söyleyebiliriz, dedi, Kureyş'in ahmakları ondan gelecek herhangi bir habere muhtaç değiliz, dedilerse de akıllılar duyduklarını söylemelerini istediler, o da ondan şunları dinledim, dedi ve Hazreti Peygamber'in sözlerini aktardı.